Buyurun, hay hay. Benim Allah'a nasip ederse bir evladım olacak. Elhamdülillah. Ee, do doktorumuz Müslüman değil, bunun bir sakıncası var mıdır? Ben ee, bu konuyu danışacaktım. size. Doktorunuz Müslüman değil derken, doğum kontrol doktorunuz mu? Do doğumu yapacak doktor mu? Doğumu yaptıracak sezeryan doktoru, kontrol hay hay. doktoru, ikisi aynı zaten. Hay hay. Evet. Yöneltelim inşallah hocamıza. En doğru cevabı hocamızdan alalım. Hayırla kucağınızı almanızı Rabbimden niyaz ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Evet, Muhterem Hocam. Buyurun. Kardeşimize ve evlat bekleyenlere Cenab-ı Hak'tan hayırlı evlatlar niyaz ediyorum. E, temenni edilen, arzu edilen e, Müslüman bir hanım doktorun veya hanım ebenin doğumu yaptırmasıdır. Evet. Şayet e, bu imkan olmaz ise sahasında uzman bir doktor da bu doğumu gerçekleştirebilir ee, doğumu doğumu yaptıran doktorun e, bayan olması tercih sebebidir ee, bu bayanın Müslüman olma zorunluluğu şartı da yoktur diyelim ki Müslüman olmayan bir hanım ebe veya bir hanım doktor e, bu do bu doğumu da ...yaptırabilir. İhtiyaç ihtiyaç halinde ihtiyaç halinde Uzman bir hekim, erkek doktor da bu doğumu gerçekleştirebilir. Ama ifade ettiğim gibi tekrarın söyleyecek olursam, Müslüman hanım doktoru veya Müslüman hanım ebeyi tercih etmek daha evet. güzel olur. İnşallah.